yeni kadın hali çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler hazırlayanlar Ayşegü çiğden ve Özden. Herkese merhaba. Hikayenin Kadın Hali programında bugün canlı yayındayız. Ben Ayşegül. Zülal Eskişer parçasıyla başladık Zülal'den 2004 e, albümlerinden. Büyük bir felaket oldu. Daha doğrusu bir dizi felaket oldu ve olmaya devam ediyor e, biliyorsunuz. Van'daki deprem felaketi ve onun ardından yaşananları bugün... E, kadınların perspektifinden değerlendirmeye çalışacağız. Depremin ve deprem sonrası yaşanan sürecin yardımlaşmanın kadın hallerine, feminist hallerine bakmaya çalışacağız. E, program boyunca e, bölgede yıllardır çalışmalar yapan kadın örgütleri ve onların deprem sırasında e, yaşadıkları ve şu anda yaptıkları çalışmaları e, paylaşmak istiyoruz. Ve de yardımlaşma sürecinin nerede olduğu, bu, bu noktadan sonra neler yapılabileceği ve uzun e, Dönemde kadınlara yönelik e, neler yapılması gerektiğini konuşmaya amaçlıyoruz. Tabii bunların hepsi tek bir programda e, tüketilemeyecek konular. Önümüzdeki haftalarda da işlemeye devam edeceğiz. İlk olarak Nebat Akkoç'a bağlanacağız. E, Nebahat Akkoç Kamer'in e, kurucularından biliyorsunuz e, 97'den beri bölgede çalışmalar yapan e, bütün illerde merkezleri olan bir e, feminist örgütü Kamer. Van ve Tatvan'daki merkezleriyle hem depremi doğrudan yaşadılar hem de bütün o bölgedeki örgütlenme e, ağlarını kullanarak şimdi bir dayanışma ağı e, gerçekleştiriyorlar. Bir e, çadır kuruyorlar e, Van'da. E, Nebahat Hat'ta mısın? Evet evet ah, Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler var. bize vakit ayırdığın için ne kadar yoğun olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Ee, bize de... biraz anlatabilir misiniz? Siz bu süreci nasıl yaşadınız kamera olarak, neler yaptınız? Evet. Bir kere Van'daki deprem etkisi çok yüksek bir depremdi. Diyarbakır'da biz depremi yaşadık öncelikle. Evet, çok geçmiş olsun. Diyarbakır'da da daha önceki depremlerden işte e, hasar görmüş, ya da o korkuyu yaşamış insanlar panik yaşadılar. Ama işte e, ikinci günden itibaren bütün bölgedeki ağımızı harekete geçirerek düne kadar aslında düzenlenmiş e, bağış kampanyalarına destek olmaya çalıştık. Çok çok duyarlı davrandı herkes. Türkiye'nin her yerinden ve bizim örgütlü olduğumuz 23 ilden açıkçası herkes katılarak inanılmaz bir e, Giyecek, battaniye gibi daha çok ısınmayı sağlayacak malzeme topladık ve gönderdik. Nasıl gönderdiniz bunları? Ee, mesela belediyelerin hepsi aracılığıyla. Hı hı. Ondan sonra Diyarbakır'da Dijde Üniversitesi'nin kampanyasına katılarak. Hı hı. Bazı illerde işte e, e, çok çabuk organize olup hareket edebilecek sivil toplum kuruluşlarının de, kampanyalarına destek vererek yeter ki... Bir şeyi Van'a ulaştırmak evet. isterdimiz. Ama tabii bu bize yetmeyecekti. Dünden itibaren de biz Van'da e, nasıl devam etmeliyiz diye düşünüp ona hazırlık yaptık. Bizim Van'daki kamer bürosunun binası e, içine girilemez halde. Kapısı mühürlenmiş, hı hı. tamamen çatlamış, yıkılmış vaziyette. Yani eşyamızı çıkarıp çıkaramayacağımız bile meçhul. Dolayısıyla bizim çalışmalarımızı yürütecek bir alan kalmadı. Kalmadı ama Van'daki arkadaşlarınızın hepsi iyi galiba, değil mi? Kimse evet, bir Van'daki şey olmadı. Evet, Van'daki arkadaşlarımızın evet. yakınlarından birini kaybetmediler, ee, evleri yıkılmadı. Bir tane bir arkadaşımızın evi hasarlı, diğerlerinde hasar da yok. İşte derme çatma çadırlar buldular. Evlerindeki eşyalarından çıkarabildiler. AFAD'den fırsat buldukça hı hı. bir şekilde yerleştiler. Şimdi biz tabii Van'da e, her de he felaket, her felaketler Buna benzer durumda olduğu gibi şu anda orada çok zor durumda olan kadınlar ve çocuklar var. Dolayısıyla uzak kalamazdık. Böyle gidip gelerek çalışmak da mümkün olmaz diye düşündük ve işte hazırlıklarımızı yaptık. Sanıyorum bu akşam itibariyle Van'da kamer çadırlarını kurmuş olacak. Çadır ofis kuruyoruz orada. Yani evet. kadınların başvurabilecekleri, destek alabilecekleri. evet. evet. Sizin çalışmalarınızı evet. yürüteceğiniz çadırlar olacak. Evet çadırlar olacak ve bir de gezici bir aracımız olacak. Çünkü Van'ın merkezinde şu anda herkes sokakta aslında çok kötü tablolar görüyoruz Van'da. Fakat aslında Van'da Ercişe ve diğer köylerde yaşanana göre daha hafif bir durum var. Evet. Çünkü tamamen yerle bir olmuş altı bina varsa da Hasar görmüş bina sayısının fazla olduğunu inanıyoruz ve bir de depremin şiddeti nedeniyle insanlar evlerine girmeye korkuyorlar. Bu sürecin de e, sanıyorum bir, bir buçuk ay süreceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bence Van e, halkı sokakta yaşıyor şu anda. Erciş'te zaten içine girilecek ev olmadığı için sokakta yaşıyorlar. Köylerdeki evlerin tamamı yıkılmış durumda ve en mağdur olanlar kadınlar çünkü aynı zamanda da bir muhafazakar var orada ve kadınlar aslında dört bir yanı olmayan hareketsiz alanlar e, bekliyor kadınları. Yani onların yanında olmak gerekir hı hı. diye düşündük. Dolayısıyla işte bundan sonra daha çok doğrudan kadınlara dağıtılabilecek e, bağışları da biz topluyoruz artık. Mesela bugün Kagider'in göndermiş olduğu 75 kar, e, kolilik bir kargo elimize ulaşacak. Bu kolilerin hepsinde bebek bezleri, mamalar, kadınlar için hijyenik malzemeler, polar türü ısıtıcı şeyler, ısınmayı sağlayacak şeyler var. Bunları biz biri bir gezici aracımızla kadınların ellerine teslim edeceğiz. Çünkü yani hem diyoruz, köylere hem Erciş'e evet. hem bana dağıtacaksınız. Evet. Daha çok Erciş ve köylere çünkü duyduğumuz kadarıyla Van'a giden e, yardım öyle az buz bir yardım değil fakat orada bir türlü dağıtım organice... sorunu Aynen öyle dağıtım sorunu var dolayısıyla bugün biraz daha düzene girmiş. Van'ın çok ihtiyacı kalmayacak gibi geliyor ama Erceş ve köyleri her gün gezeceğiz. Hı hı. İhtiyaçları tespit edip bir sonraki gün ihtiyaçları karşılamak üzere tekrar gideceğiz. Bunun için bir aracımız var. Sanıyorum şimdiki planımıza göre iki ay kadar o gezici aracımız orada sürekli çalışacak. E, dolayısıyla buradan mesela kadınlara özel e, yardım göndermek isteyenler e, evet. ayni veya nakdi olarak size de ulaşabilirler değil mi? Evet. evet. Nasıl ulaşabilirler? Onun biz, da bilgisini verelim mi? E, biz bugüne kadar herhangi bir nakdi e, yardım kabul etmedik. O işe girmek istemedik ama şu, bugün özellikle yurt dışından arayıp bu konuda... Aracı olmamızı isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Dolayısıyla bunu artık reddetme lüksümüz olmadığını düşünüyoruz. Nakdi yardımları da kabul edeceğiz. Banka hesap numaramızı verebilirim. Tabii çok iyi olur. Aha. Ziraat Bankası Bağlar Şubesi. Şube kodu 906. Hesap numaramız 443-82665-5008. Hı hı. E, hesap sahibi de Kamer Vakfı, Kamer Vakfının bu bağış toplayan numarasıdır. Onun üzerinden dağıtılacak. Eğer e, başka Bir yerlerden başlayalım istersen Ziraat Bankası evet. şube kodu 906 Mağaralı şubesi, evet. Mağaralı evet. şubesi. Evet. 443 866, 866. 65 evet. 5008. Tır e 5008. Evet. Gönderenlerin başka sebeplerle de bağışlar geldiği için gönderenlerin van için diye yapmalarını özellikle rica ediyorum. Hı hı. Bizim Diyarbakır'dan da kalkan araçlarımız olacağı için sürekli kamyonetler girecek. Çünkü bölgeden toplanan özel olarak kadınlara ulaştırmak istediğimiz bağışları aslında hem Van'da topluyoruz hem Diyarbakır'da topluyoruz. Diyarbakır'dan kamyonetlerle kendimiz götürüyoruz. Dolayısıyla o tür bağışlar Diyarbakır'a da yollanabilir, San'a da yollanabilir. Ben şu anda Diyarbakır adresini vereyim. tamam. Ali Emir'i 3. Sokak. Yine Kamer Vakfı değil mi? Evet. Şey Kamer, var, Vakfı. Kamer Vakfı, evet, Vakfı yazılacak. Evet. Ali Emir'i 3. Sokak. Es Şal Apartmanı. Erzurum Samsun Tire Şal Apartmanı. No 1. Yenişehir Diyarbakır gönderirlerse elimize ulaşır. Hı hı. Sizin adresiniz zaten kamerin web sitesinde de var kamer.org.tr oradan da evet, ulaşılabilir. Evet. Evet. Web sayfamızdan Tatvan adresine de gönderebilirler çünkü oradan da aracımız sürekli gidip alabilecek imkana sahip. Tatvan'a daha yakın. Siz sürekli Tatvan, Diyarbakır'dan ve Tatvandan e, aktarım yapıyor olacaksınız. Kaldırır. Evet. Evet. Hı -hı. Kaldırıyoruz çünkü e, gerçekten kadınlara da oradan ulaşmak gerektiğine inanıyoruz. Onların özel ihtiyaçları na hiç bir türlü sıra gelmiyor yani illa önce e, karınlar do, do, doyuyor. Ondan sonra barınma ihtiyacı gideriliyor. Oysa bütün bu süreç içinde kadınların özel ihtiyaçları var ve onlara ulaşmak gerekiyor. Bir de aslında e, yani çadır içinde veya e, çocuklara yönelik bütün ihtiyaçları giderme beklentisi de yine kadınlar üzerinde. Yani. Tabii, evet. e, ama şimdi eskiye nazaran yani normal hayatlarında da kadınların üzerindeydi. Fakat şimdi ellerindeki bütün kaynakları ve e, destek ağlarını kaybetmiş e, durumdalar. Üzerlerindeki yük birkaç Artmış vaziyette herhalde. Tabii asıl sorun şu zaten. Yani bu sefer deprem hakikaten yoksulluğu vurdu. Evet. Zaten hani ciddi bir yoksulluk vardı. Onu da deprem vurunca ortada hiçbir şey kalmadı. Bu nedenle zaten görüyoruz televizyonlarda. insanlar son derece isyankarlar. Yani zaten bundan önceki durumları da e, içler acısıydı. Yani kerpiç evler dümdüz oldu. Gerçi bir yandan bu... Köylerdeki can kaybını da önlemiş olabilir çünkü köylerdeki biz can kaybının çok yüksek olacağını düşünürken öyle olmadı ee, bu sevindirici bir şey ama yani sonuçta en ufak bir sallantıda yıkılabilecek evlerde yaşıyorlardı. Dolayısıyla oralara destek olmak çok önemli ve zaten o kadar e, etkileyici bir şey ki Türkiye'nin her yanında inanılmaz bir çalışma var. Ben aslında... Bu evet ilk defa oluyor galiba evet. değil mi? Ben evet hiç... ilk, defa, ilk defa. Ben ilk defa yaşıyorum. Yani evet. bu bir böyle büyük bir e, duygusallık içindeyiz. Yani hakikaten Türkiye tek yürek oldu. İnanılmaz yani. Diyarbakır'dan Van'a doğru giden yardım araçlarının sayısı inanılmaz. Bizim oralardan geçiyorlar. Burada Soğuktan da öyle değil. bütün ilçelerde hemen her evet. yerde inanılmaz bir çalışma var. Benim dün üniversitede öğrencileri gördükçe gözlerim çok yaşardı. bir... Kan bağışı için bir şey açılmış, masa açılmış ve arkada da hemen evet. kanlar alınıyor. Bütün gün sıra azalmadı yani. Her yerde herkes elinden ne geliyorsa yapıyormuş gibi görünüyor. Evet, ötekileştirenlerin, ayrımcılık uygulayanların, insanları birbirlerinden uzaklaştıranların bütün emellerini, hayallerini boşa çıkaracak müthiş bir dayanışma yaşıyoruz. Bunun kendisi zaten herkesi çok ısıtıyor. Hı hı. Dolayısıyla e, yani destek olan herkese hakikaten çok teşekkürler. Öte yandan tabii günlerdir şeyde konuşuluyor. Belki önümüzdeki günlerde daha da fazla konuşmamız gerekecek. Yıllardır herkesin zaten e, ödediği deprem vergileri var. Ve bu, bu vergilerle... Hem daha sağlam konutların yapılmış olması gerekiyordu şu ana kadar hem de şu anda devletin sağladığı desteğin daha etkin etkili evet. olması gerekiyordu. Kadınların zaten verilen kendilerinin de verdiği vergilerden herhangi bir karşılık alamamaları devlet hizmetleri evet. anlamında genel bir problem olarak karşımızda var. Depremde bu iyice katlanıyor. Bütün bunların yanı sıra eski bir öğretmen olarak da beni hep düşündüren, ürküten şey... ...Türkiye'deki okulların %90'ının depreme dayanıklı olmadığını, e, de, yani devletin resmi e, kurulları tarafından tespit edileli, neredeyse 5 yıl oldu. Evet. E, yani eğer ki o deprem pazartesi günü olsaydı biz yüzlerce çocuğu kaybedecektik çünkü Van'daki okullar yerle bir oldu. Okullar, Mesela, hastaneler evet. zarar gördü, evet, evet. Haklısın evet, okullar yani... ve yurtlar her seferinde e, ilk zarar gören e, binalar oluyor. Evet bir yandan hani bu deprem acısını dindirmeye çalışmak öte yandan da bütün bunların hakikaten hesabını sormak lazım. Bu vergilerle dediğin gibi hani öncelikli olarak hastanelerin, okulların, daha sonra da bütün binaların yenilenmesi lazım. Yani vanda olan yarın başka bir yerde de olabilir. tabii tabii. tabii. Peki kadınlar hem deprem ve depremin hemen sonrasından tabii çok farklı etkileniyorlar. Ondan sonraki süreçte de ee, kadınları zor günler e, bekliyor. Bu yardımları yine daha çok erkekler alıyor olacak. Kadınların ulaşımı daha zor oluyor. Ee, Van'daki arkadaşlar da bunu anlatıyorlar. Ee, ileride de çadır kentlerde veya yaşanılacak ortak mekanlarda kadınların yine pek çok sorunu e, olacak ya da pek çok zorlukla karşılaşıyor olacaklar. Evet, evet. Ee, siz ne tür bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz daha orta ve evet. uzun vadede? Evet, şimdi bizim e, oradaki hem Kuracağımız ofisler de hem de e, gezecek olan aracımızı bir takım telefon numaraları var. O numaralardan kadınlar bize ulaşabilecekler. Ayrıca öğrendik ki Psikologlar Derneği zaten deprem bölgesinde çalışmak üzere bir organizasyon içine girmiş. Ama onların belli bir e, zamanı varmış. Yani en azından enkazın kaldırılmış olması gerekiyor. Kadırkentlerin e, hani, kurulmuş olması gerekiyor. Tabii, evet, yakınım nerede e, gibi bir telaş içinde olmadan... Destek almaları gerekiyor. Psikologlar Derneği gelecek. Benim bildiğim kadarıyla Diyarbakır'daki bütün kadın ve çocuk dernekleri kuruluşları ÇAÇA mesela, cumartesi gününden itibaren yine çocuklarla çalışmak üzere bir etkinlik başlatacak. Zaten Van kendi içinde kadın kuruluşları açısından oldukça şanslı bir yer diye düşünüyorum. İşte vakat var ve oradaki kadın kuruluşlarının arasındaki koordinasyon çok güçlü. Hı hı. Sürekli birbirleriyle dayanışarak ihtiyaçlara kesinlikle çalışmak becerisine sahipler. Ayrıca Van kadın dostu kent idi bundan önceki dönemde. Şu anda hala devam ediyor bilmiyorum. Bunun da yararı olacaktır. Yani bu deprem 4-5 sene önce olmuş olsaydı kadınlar daha çok mağdur olacaktı. Ama bugün bence herkes elinden geleni yapacak. Mutlaka yine ulaşamadığımız insanlar olacaktır. Ama bunu asgariye indirebilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Bizim aracımız bilmiyorum kaç kilometre olduğunu ama bizim aracımız belli bir plan e, çerçevesinde hemen hemen her gün dolaşacak. Ercişi ve köyleri. E, kadınların bize ulaşmasını sağlayacağız. tabii bir de şu durum var ki kadınlar e, te, açacak telefona sahip değiller. Tabii. Ondan sonra belki işte e, onları da öngörerek zaten bir planlama yaptık. Türkçe konuşmayı zaten bilmiyorlar. O dilleri konuşan arkadaşlarımızla. İşte bat halinde olmaları lazım. Köyün dışına filan çıkma olanakları pek yok. Mutlaka bizim onların ayağına gitmemiz lazım. Pek çok zorluk var ama yani biz bunları görerek bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Şimdi orada kuracağınız çadırlar nasıl işliyor olacak? Kaç tane çadır kuruyorsunuz? Şimdi iki tane kuruyoruz şimdilik. Ama üçüncü bir çadırımız daha var. Onu da ileriki günlerde götüreceğiz. Çünkü şöyle bir sorun var. Yani iki gündür onunla uğraşıyoruz. Çadırı kuracak mekan bulmakta zor. Her yere de kurulmasına izin verilmiyormuş galiba i̇zin verilmiyor. değil mi? İzin verilmiyor. Şimdi bizim arkadaşlarımız oraya vardılar. işte çadırı kuracak. Gerçi biz her şeyimiz e, seyyar olabilecek şekilde örgütlendik. Yani elektrik olmasa da hani bilgisayarları falan bir yerde şarj edebilseler telefonları bu bile yetecek. Ama yani rastgele bir yere de çadır kurulamıyor. Çünkü bir kere bir şey de var yani bir... E, sıklık ve güvenlik meselesi de söz konusu. Ciddi hı hı. bir güvenlik sorunu var, dolayısıyla güvenli bir yere kurmaları lazım. Ee, Kadın şöyle bir şey içinde olacağız. Eğer e, kadınlar hem çalışacak bir büroumuz olacak. Kadınların geldiği zaman birlikte özel e, sorunlarını paylaşacakları bir alan da yaratmaya çalışacağız. Ama bir tarafında da arkadaşım arkadaşlarımızın konaklama ihtiyacını görecek bir e, alana olacak. Hı hı. Dolayısıyla şimdilik ee, i̇ki tane çadırımız bir tane de ambarımız var. Ambarda da kadınların ihtiyaçlarını tespit edip işte paketlerini hazırlayıp ertesi gün dağıtım yapacak bir organizasyon hazırladık. Hı hı. Hem Van Kamer'de çalışan, Tat Van Kamer'de çalışan e, gönüllü evet. kadınlar hem de bölgeden e, Diyarbakır'dan ve başka yerlerden kadınlar gitti galiba evet, değil mi? Evet, evet, Van'daki arkadaşlarımızın tabii e, şu anda hakikaten o Büyük e, travmayı atlatabilmeleri için onlara bir zaman tanıyoruz. Daha Hı. çok biz çalışacağız. Bir yandan da onlara destek olmaya çalışacağız. Biz dışarıdan gideceğiz. Şu anda Diyarbakır'dan 3 kişi gitti. Hakkari'den bir, Erzurum'dan bir kişi gitti. İlk hafta için 5 arkadaşımız orada olacak. Ondan sonra da e, evet. gidecek. Evet. Bayram sırasında ben bayram tatilini orada geçireceğim. Bayramda Hı. orada olacağım. Böyle sıralama yaptık. Birkaç ay e, kimlerin orada çalışacağı belli şimdi de. E, Tatvan kamerden bahsettin. Şimdi sizin için galiba önemli oldu mu o merkez, bu yardımları dağıtmak için de. E, orada herhangi bir zarar var mı? Deprem nasıl yaşanmış? Tatvan, Tatvan sadece 160 kilometre uzaklıkta evet. Vana e, ve biz Diyarbakır'dan çok e, şiddetli yaşadık depremi Tatvan'da. A, Tatvan daha çok e, çok daha fazla sallandı. Aynen Vandaki kadar korktu arkadaşlarımız ama Tatvan'daki büromuzda herhangi bir hasar yok. İçine girilebiliyor çalışılabiliyor ama depremden sonraki artçıların seyri yüksekti artçılar da yüksekti. Dolayısıyla artçılar oldukça arkadaşlarımız kaçıyor sonra tekrar giriyorlar ama bir iki gün içinde sağlıklı bir çalışma başlayacak. Kargoların bir kısmını oraya yönlendirdik. Özellikle kadınlara özel olarak vermemiz gereken giysi hijyenik malzeme gibi şeyleri tatlanda toplamaya çalıştık. Çünkü doğrudan köylere götürüp kadınların ellerine teslim etmek istiyoruz. Hı hı. Van girişindeki bağışların bir kısmı pek çoğu hatta belki hepsi Van girişinde bekleyen askerler tarafından belli yerlere yönlendirildi. Giden herkese soruldu kişilere ya da sivil toplum kuruluşlarına değil ya valiliğe ya da belediyeye verin hangisi Evet duyduk bunu. Evet yani bunu ben anlayabiliyorum ya da bu böyle olmadığı zaman da bazı kamyonlar... Ee, malzeme almak için gelen e, insanlar tarafından hani daha düzensiz karmaşa yaşandı. Bunlar da hoş olmayan görüntüler. Dolayısıyla biz e, kadınlara doğrudan ulaşması gereken malzemeleri bu kaydıyla Tatran'da toplamıştık. Ama ileriki günlerde Van'da durum ne olur? Yeni bir adres duyurur muyuz onu bilmiyorum ama şu anda Katran ve Diyarbakır'da da topluyoruz. Daha sağlıklı oluyor bizim için. Oradan düzenli olarak e, evet. siz zaten transferini yapıyor olacaksınız. Evet, evet, evet. Bugün de Twitter'dan ben bir şey okudum. Henüz e, doğrulatmadım dolayısıyla emin değilim. E, fakat e, çeşitli kargo şirketlerinin de e, yaşadıkları yığılma dolayısıyla o bölgeye aktarımlarını Erzurum'da durduk, durduklarını. Çünkü çok fazla bir yığılma olmuş ve... Ee, kısa sürede aktaramayacaklarını söylemişler. Dolayısıyla ciddi bir yılma yaşanıyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani Bu bir yandan çok sevindirici. Çok fazla Hı -hı. destek var. Ee, herkes elinden geldiğince Hı -hı. bir şeyler topluyor ve gönderiyor ama e, dağıtmayla ilgili ve organizasyonuyla ilgili her aşamada çok ciddi sorun tıklar. yaşanıyor. Evet, bir yandan hakikaten çok sevindirici. Zaten ücretsiz ...kargo taşıyacağını ilan eden kargo firmaları da adrese teslim yapmadılar. Evet, aynen. Bugüne kadar öyleydi. Adrese teslim yapmadılar çünkü bu onlar için çok zor. Bunları da anlayabilmek lazım hakikaten. Çünkü Van'da bir adresi bulabilmek çok... Ya ...adresi bulsan bile içindeki insanı bulabilmek çok zor... ...çünkü hiç kimse mekanında değil. Evet. Dışarılardalar ve bugüne kadar giden bütün koliler... Yine valilik ya da belediyeye teslim edildi. Sağlıklı dağıtım olsa aslında bunun hiçbir sakıncası yok. Ama sanıyorum orada bir organizasyonsuzluk var. Valilik ee, belediyeyle çok iyi çalışmıyor anladığım kadarıyla. Muhtemelen Onları ikisinin devredişi. arasındaki koordinasyon da kopuk. Evet. Dolayısıyla böyle ciddi bir sorun yaşanıyor. Mesela çok içeriden birisinin bize verdiği bir sağlık görevlisinin verdiği bilgiye göre şöyle diyor bana. İçim yanıyor diyor. O kadar çok malzeme var ki ama burada bekliyor. Ya. Bir türlü dağıtımını beceremiyorlar. Böyle bir durum var. Şimdi biz onu da bakalım yani biz toplum kuruluşlarına mesela alanları bölseler, e, mal, ta, malzemeyi teslim etseler. Biz 10 kişilik ekipler göndeririz onların dağıtımı için destek oluruz. Böyle de organize olunamıyor. Yani evet. o anlamda bir sıkıntı var gerçekten Van'da. Evet. Halk da öfkeli ve panik olduğu için bu iyice kilitliyor. Tabii Sürekli suçlandıkları için iyice kilitleniyorlar. Hem valilik hem belediye öyle düşünüyorum. Ee, tabii yani her anlamda ne kadar hazırlıksız bu tür felaketleri onu da gördük. Evet. Şu anda haberleşme hem en acil ihtiyaçlar nedir hem neler yapılıyor neler yapılabilir konusundaki bilgilerin toplandığı en e, aktif site yalnız değilsin One diye e, bir grup gönüllünün kurduğu bir site onun evet. üzerinden e, haberleşiliyor. Yani benzer bir aslında sitenin ve hatta çalışmanın kriz masaları tarafından e, afet koordinasyon birimleri tarafından yapılıyor olması gerekirdi. Fakat ne yazık ki orada tam Olamıyor. tersine bir şey bu, var. Bu, Senin bu aynı zamanda çocuk için de gerekli. Bütün olanaklarını seferber edip bana destek olmaya çalışan insanların bir takım sonuçları görmüş olmaları da çok iyi olurdu. Onları yeniden teşvik ederdi. Çünkü insanlar ciddi bir güvensizlik yaşıyorlar. Evet. Gerçekten bana, bana bana seyahat tuvaletler yaptırmak istiyoruz. Senle çalışalım mı diye bile aradılar. Yani hani Bunları biz organize edemeyiz. Ben onları valiliğe yönlendiriyorum. Belediyeye yönlendiriyorum mesela. Çünkü bir güvensizlik yaşanıyor. O tıkanıklığın görünüyor olması çok kötü. Evet. Ben de kaç kişiye rastladım buradan yardım göndermek isteyip güvenmedikleri için. E, ulaşacağını güvenmedikleri için göndermeyen. E, ama hani bunlara rağmen yine de bir akış var. E, Sizde kendi içinizde bölgede müthiş bir dayanışma, yardımlaşma ağı kurmuş vaziyettesiniz. Elinize sağlık. Ee, Teşekkür ederim. Bütün dayanışan insanlara çok teşekkürler. E, yeni bağlananlar için söyleyeyim. Nebat Akkoç'la konuşuyoruz Kamer'den. E, Kamer Van'da e, iki tane çadır kurmak üzere bugün e, kuruluyor. Kadınlarla çalışma yapmak üzere, kadınlarla dayanışmak üzere kurulacak çadırlar. E, son olarak Nebat size doğrudan nakdi yardım yapmak isteyen veya... E, e, Aynı yardım göndermek isteyenler için bilgileri tekrarlayalım mı? Peki. Ee, ee, sen sen ben şey not yapayım. almıştım. Eğer yanlışsa tamam. sen düzeltebilirsin. Tamam. Ziraat Bankası bu Kamer Vakfı'nın e, hesap numarası Ziraat Bankası Bağlar Şubesi e, şube kodu 906 443 86 665 5008 hesap numarası. E, mutlaka Van için diye bir not düşmesini e, para gönderenlerin rica ediyordun. E, adresleri de Diyarbakır veya Tatvan kamerlere gönderebilir insanlar e, diye konuştuk. E, göndermek istediklerini. Bunda kamer.org.tr adresinden bulabilirler, değil mi web sitesi? Evet, evet. Para gönderenler b.kamer.etsuperonline.com e, Adresine bir mesaj da gönderirler. Adreslerini yazarlarsa onlara bağışmak makbuzları post alıyoruz. Tamam. tamam. Harika. Çok çok teşekkür ederiz. Size çok kolay gelsin. Bu çok, çok uzun bir süreç ederim. olacak. ve evet. e, Kadınlara yönelik çalışmalar yapmak e, önümüzdeki aylarda hatta yıllarda e, önemini korumaya devam edecek orada. Evet. Bunları umarım tekrar konuşmaya fırsatımız olur. E, hani Van depreminin tabii acısı şeyi bir yana, e, onun bıraktığı olumsuzluk bir yana. Ben Türkiye'deki bu müthiş dayanışmanın e, bugüne kadar yaşadığımız pek çok sorunu kısmen de olsa geride bırakacağımızı da düşündürtüyor bana. Yani çok pozitif bir yanı da olduğunu söylemek istiyorum. Evet umarım öyle olur. Gerçekten hepimizi çok ümitlendiren bir yanı da var bu dayanışma ve onun yarattığı sıcaklığın. Evet teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz size de çok çok kolay gelsin tüm kamerdeki arkadaşlara sevgiler. Evet Kamer'den Nebahat Akkoç'la e, konuştuk. E, onlar çadırlarını kurduktan ve çalışma yapmaya başladıktan sonra tekrar önümüzdeki haftalarda e, bilgi almaya devam ederiz. E, şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra Van'da yıllardır çok önemli çalışmalar yapan Van Kadın Derneği Vakat'tan Sozan Özgökçe ile e, konuşacağız. E, Aynur geliyor. Suvari. O ite, rose, rose, rose. O ite, rose, Uh and John Uh yeah Yeah Yeah Or Velipihora berveno Ferrara verfiye merare tek Evet, herkese tekrar merhaba. Hikayenin Kadın Hali'nde canlı yayındayız bugün. Ee, şimdi Vakattan e, yıllardır e, Van'da çok önemli çalışmalar yapan kadın örgütlerinden e, Van Kadın Derneği'nden Zozan Özgökçe hattımızda daha fazla bekletmeden ona hemen bağlanmak istiyorum. Zozan, bizi duyabiliyor musun? Evet duyuyorum. Aha, merhaba. Çok teşekkürler bize vakit ayırdığın için. Ne kadar yorgun ve yoğun olduğunu e, biliyorum. Evet, evet, e, evet. Olağanüstü bir çalışma yürütüyorsunuz. Senden çok şey öğrendik. Televizyonda birkaç kere dinledik. Hem sosyal medyayı hem medyayı. ...da kullanarak hem bize sesini ulaştırıyorsun hem orada çok sayıda kadına ulaşıyorsun. Sadece sen değil Hı -hı. tabii oradaki bütün kadınlar önce elinize, yüreğinize sağlık demek istiyoruz Hı -hı. buradan. Teşekkür Ve sevgilerimizi lazım. iletiyoruz. Valla ama bununla bütün bu kadar şeyin hani gerçekten elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yatıyoruz. Çünkü e, hem psikolojik olarak hem de imkanlarımız açısından baktığımızda o kadar çok şeye ihtiyaç var var ki van merkezde... Hani her yere çok şey yardım gidildiği yönünde söylemler var. Ama mesela Arjantin'de şu anda mesela birçok köyde birçok bir şey, şey alındı artık. Köyü alındı. Anı hani iyi, şey, iyi bir çünkü dışarıdan çok fazla eşya da geldi, çok fazla bir yardımlar geldi. Çok iyi bir danışma zeminde oldu. Ama bunların Dağıtım konusunda çok ciddi problem var, hala da var. Evet. Ee, mesela yine e, bazı köylerin ihtiyacı olmayan alakasız şeyler bazı köylere gidiyor. Ee, sonra giden e, bir yani bir birlik, bir iyi bir organizasyon yok yani. Mesela bugün ben e, Van merkezde e, kaç tane, 18 tane aile yani hiçbir destek almamış bir yerden ve mesela hani yaralılardı aynı zamanda hı hı. Ee, ama hiç destek almamışlar nerede kalıyorlar yüzden, peki mesela e, mesela Atköprü mahallesinde kalıyorlar biri şeyde kalıyor bir okulun bahçesinde işte ona sürekli birçok bir yere yönlendirme yaptım oraya ondan sonra şeyin e, biraz daha e, e şu anda kar ve yağmur var değil mi orada Ya bu zaten bugün bir ara şu anda evet yine yağmur yağıyor bir ara e, çok rüzgarla yağmur yağdı o zaman ben ciddi bir şekilde çok panik oldum çünkü ardarda ardarda birçok kadının ve aynı hani ailenin hiçbir şeyin olmadığını ve o anda hani bir canhürat aradıkları aradılar evet. hani bu hem beni böyle gerçekten böyle insan elini kolunu bağlı ve çaresiz hissettiriyor kendisini çocuğu olan kadınlar da çok ciddi sorunlar yaşıyorlar işte doğum yapmış doğum yapmakta ah şey doğum herhalde bir şişeler oldu şimdi. Ha, doğum yapmakta yani doğumuna az kalan kadınlar falan. Hani bunlar bunlara bütün kadınlık halleriyle aslında yakalandılar. Bir de depremin olduğu gün de dikkat ederseniz daha çok hani pazar günüydü ve daha çok evlerde kadınlar ve çocuklar vardı. Evet, hani tabii. erkekler kahvaltılarını yapıp dışarı çıkmışlardı pazar gezilerini yapmak üzere. Enkaz altında da hep kadınlar ve çocukların kaldığını hani görüyoruz. Hı hı. Maalesef hani ölenler içerisinde de henüz bir liste açıklanmadı. Ama hani şu andaki söylenen e, hani e, sayıdan çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. Yaralı sayısının da aynı şekilde. İşte doğum evine mesela kaç gündür gittim, dün de gittim, bugün gidemedim. Bugün daha kötü şartlar olması lazım. Çünkü bugün aynı zamanda yağmur yağıyor ve dün gece de kar yağdı. Tişatı çadırlar kurulmuş ve çadırlarda doğum yapmış kadınlar çocuklarıyla beraberler. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Evet. Evet, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yani e, mesela bir kadın dün vardı doğum evinin orada. Mecburen oranın e, kantininde bekliyordu. E, şunu söyledim. Biz mecburen bekliyoruz. Çünkü mecburen bekliyorum. Çünkü ben 18 yılda tedavi görüyorum. Depremin de tam olacağı zamandı. E, hamile kaldım ve doğuma çok az var. O yüzden ne buruna ayrılabiliyorum, ne hani e, şey... Ee, ne de girebiliyorum yani gitsem ya sancım tutarsa diye orada bekliyordu doğumunu. Hani böyle e, kadınlık halleri var programın adına da o uygun olarak. Böyle kadınlık bahsediyor. halleri normal yani, zamanlarda bile zaten e, zor hepimizi zorlayan haller Hı -hı. bir de böyle felaket evet, anlarında desem, iyice zorlaşıyor. Vardı. Doğru. Bir de sen televizyonda dinlemiştim, şöyle bir şey anlatıyordun. İnsanların, kadınların, kadınlar nereden destek alacaklarını, bu yardımlara, çadırlara Aynen. nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar. Oralara Aynen gitme öyle. olanakları yok. Aynen öyle. Ee, yani çocuklu kadınsa bu kaldıkları yerde veya işte bir çadır varsa veya evlerinin önünde kalıyorlarsa... Ee, nereden ne yardım gelebileceğiyle ilgili bir bilgiye ulaşamıyor kadın. Ee, çünkü çocuklarının üşümemesiyle ilgili, ilgili en çok. Hani buralara bir de e, şey, kurumlar veya e, sivil toplum örgütleri hani tek tek gittikleri de oluyor ama mesela bir ihtiyaç tespiti değil de e, şöyle e, dağıtalım bitsin. Evet. Hani ve de e, genel olarak hani şimdi artık sivil toplum örgütleri ve işte kendi aramızdaki bu dayanışmayla özellikle feminist kadın örgütleri e, şöyle bir şeyler yaptılar. Kadınların ihtiyacı olabileceği e, işte kadın petleri iç çamaşırlardır kiloslu çoraplar kalın etekler hani böyle şeyleri e, şeylerin gelmesi için çaba harcadılar. Bu çok önemli. Evet onları Ama da doğrudan genel, kadınlara dağıtmak evet, için. Evet evet genel e, kampanyada böyle bir şey yok ama. Evet. Genel kampanyada bunlar düşünülmüyorlar. Yani kadınların ve çocukların e, bu tarz ihtiyaçları düşünülmüyor. Mesela e, çadır kentlerde e, hala tuvalet yok. Dün ben işte çadır kente gittim. Hatta işte orada e, yaptığım görüşmelerde özellikle yalnız kadın ve çocukların kalabileceği yerlerin de e, daha e, ince detay düşünülerek yapılması gerektiğinden bahsettim. Kadınlar için Aa, tuvaletler bile geçirir. hemen yapılamadı galiba değil mi? Yok zaten hala yok yani. Bu kaçıncı gün? Beşinci gün mü? Altıncı gün mü? Herhalde beşinci gün değil mi? Bugün deprem Dolayısıyla tu tualet... Evet Aa, galiba hala beşinci yok. gün oldu. Hala yok. Hayır. Hı -hı. Aa, Dolayısıyla kadınların öyle, çadır kentlerde kalması da çok zor bu durumda. Tabii ki. Tabii ki. Hı -hı. Maalesef zaten yerler belirlenmiş yani ve kadınlara ulaşmadığı için de bilgi. Bir de mesela çadır kentlere giden kadınların muhtarlarla iletişim kurması gerekiyor. Bu iletişim ağı erkek iletişim ağıdır. Kadın iletişim ağı değildir yani. O yüzden hani bile aynı zamanda ulaşmakta daha çok zorluk çekiyorlar. Biraz önce Nebahat Akkoç'la konuştuk. Kamerada galiba bugün iki çadır açıyormuş kadınlarla çalışmak üzere ve Nebahat de onu vurguladı. Van aslında kadın çalışmaları açısından şanslı bir kent. Yıllardır vakattan da bahsetti. Diğer kadın örgütleri hep birlikte bir arada bir örgütlenme içerisinde, dayanışma içerisinde de çalışıyorlar ve kadınların ulaşabileceği dolayısıyla önemli bir kadın a var. kadın Feminist örgüt a var Van'da. evet, evet. Siz bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz? Hem vakat olarak, hemli kadın örgütleri olarak evet, evet. genelde. Biz bu ağ içerisinde şu anda yaptığımız kadınlara yaptığımız, kadınlara yine bu danışmanlık, psikolojik danışmanlık hizmetini, deprem daha önce mesela diğer illerde, işte İzmit'te İstanbul'da olan bazı kadın örgütleri de var, hemli kadın örgütleri Onların evet. depremle ilgili çalışma deneyimleri var. Onlar o deneyimlerini bizlere aktaracaklar. Geçen Konuştuk. Beraber burada o özellikle travmaya yönelik çocukların ve kadınların travmalarına yönelik çalışmalar yapacağız. Onların bir de daha ilerideki oluşabilecek bu hani işte Toki'dir, ev, hani yapıl yapılacak farklı modelli evler konuşuluyor şu anda televizyonlarda, basında falan. işte bakanlığında, bakanlığında başbakanlığında bir, öyle bir projesi var. Hani onlara kadınların da özellikle yalnız kadınların, tek ebeveyn kadınların bunlara da bu imkanlardan faydalanması için çaba açacağız bir yandan. Tabii, her bir olana kadınlar gözünden ayrı değerlendirmek Aynen. gerekiyor değil tabii mi? Ki, Çünkü hiçbirinde ki. kadınların bu desteklerden faydalanması otomatik olmuyor. Evet, maalesef. Yani, genel işe ilk başta yapacağımız şey bu. Bir de Bilgi Üniversitesi, işte bazı önce çalıştığımız psikiyatristler ve psikologlar var. Onlar da bu konuda deneyimliler. Özellikle de hani psikolojik destek ve travma ıı, ile ilgili çalışacağız yani bundan sonra. Evet. Psikologlar Derneği de galiba böyle bir çalışma yapmayı planlıyormuş. Evet. Çok ihtiyaç var. Yani şu anda Tabii, hepimiz. çok yani uzun bir dahil, süreç. Ben de dahil. Ben hani e, çok fazla bir hem depremin travması bir de deprem sonrası hani çalışmaların bende yarattığı travma var. Her akşam e, kaldığım yere ailemin yanına çok farklı psikolojiyle gidiyorum yani. Ee, e, o anne hani aynı zamanda burada çalışan kişilerin de buna ihtiyacı var. Eminim. Çok kolay gelsin. Gerçekten yüreğinize sağlık. Evet. Yani siz Sağ kendi mi? travmanızla baş etmeye çalışırken kendi yakınlarınız evet. ve kendi yaşadığınız travmayla bir yandan da evet, birbirinize öyle. kol kanat geriyorsunuz. Öyle maalesef öyle. Ee, Van tamam. Kadın Derneği'nin bir e, e, hesap numarası var galiba değil mi? Oradan doğrudan e, size nakdi destek evet, yapılabiliyor. Ee, Hı -hı. Ben not almıştım onu. Ee, söyleyeyim mi tamam. numarayı? Tamam olur. Eğer tamam. bir sakıncası yoksa. Hı -hı. Van Söyle Kadın abi. Derneği, Deniz Bank Van Şubesi. Şube kodu Hı -hı. 2500 ve İBAN numarası var. TR41 0013 4000 Eee 15 1556101. Evet. Ee, aynı zamanda size Vakat web sitesinden de ulaşabilir belki evet. insanlar ha, veya şöyle, Evet. orada iletişim bilgilerimiz var. Ayağa burada mesela destek olmak isteyen kadınlar varsa direkt onların hesap numaralarını, direkt onların e, işte hani posta aracılığıyla olabilir hani e, ulaşabilecekleri e, numaralarını falan da verebiliriz yani. Destek tamam. olmak istiyorlarsa. Harika. Senin vermek Peki. istediğin bir telefon numarası var mı size ulaşmak isteyenler ya, için? Ya e, işte şimdi e, benim numaramı verebilirim. E, yalnız tabii e, şu şey hani şey olarak diyorum cep telefon numaramı. E, şöyle bir sorun var. E, şu anda dernek kapalı. Tabii. E, ve de, zarar e, gördü de, zaten değil mi? Evet dernek gördü. Hani telefon olarak da oradan ulaşmaları çok zor. Hani e, kendi numaramı hani aslında e-mail e atarlarsa aslında tamam. o daha iyi olur. Hı -hı. Yani e, cep telefonu numarasındansa e-mail atmaları ve birbirimizle öyle iletişim kullanmış çok daha iyi olur. Tamam. E-mail adresini verelim istersen. Evet kadinderneği.gmail.com Kadinderneği.gmail.com Peki vakada ulaşmak Hı -hı. isteyenler oradan ulaşabilirler. Hı -hı. Çok çok teşekkür ederiz Olur, Dozan. Teşekkür çok kolay olun, gelsin. Güle güle, bye bye. Tekrar sağ olun. haberleşmek üzere. Tamam. Güle güle, sağ olun. Evet, vakattan Dozan Özgökçe ile konuştuk. Yıllardır kadınlarla çok güzel çalışmalar, önemli çalışmalar yapıyor vakat. Oradaki diğer kadın dernekleriyle birlikte kurdukları bir dayanışma ağı da var. Şimdi bunu deprem sonrası da devam ettiriyorlar bu dayanışmayı günlerdir uyumadan kendileri de çok büyük zorluklar çekerek onlara da çok kolay gelsin diyoruz ve neler yaptıklarını sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bu arada İstanbul'da yapılan bir kampanya var Van için feminist dayanışma altında buradaki kadın örgütleri destek topluyorlar özellikle çadır alımı için harekete geçecekler ya buradan çadır göndererek ya da oradaki kadın derneklerini destek olarak. Onlarla da feministler.gmail.com adresinden ilişkiye geçebilirsiniz. Aynı zamanda yürüyen bir kampanya daha var bir yıldır. Bunu da çok defa duyurduk radyodan. Kadın cinayetlerine karşı isyandayız kampanyası. Geçen yıl Şubat ayında başlamıştı her cuma e, toplanıyorlar ve bu cuma da e, Sosyal feminist Kolektif'in yerinde e, yanılmıyorsan bir toplantı ol olacak ama onunla ilgili de bilgi almak isteyen feministler.gmail.com'a yazabilirler ve e, bu cumaki toplantıda aynı zamanda o toplantı öncesinde e, Van'daki kadın örgütleriyle nasıl bir dayanışma içine gidilebilir ee, Zoza'nın da bahsettiği gibi uzun dönemde kadınlarla orada nasıl bir çalışma yapılabilir? Buradan da feministlerin katılımıyla e, nasıl bir çalışma yapılabilir? Onu da e, konuşacak feminist kadınlar, katılmak isteyenler e, feministler.gmail.com adresine yazabilirler. Şimdi... E, Çiğdem hattımızdaymış. Çiğdem'e bağlandık. Harika. Çiğdem mater <gülüyor> biliyorsunuz hem programcımız hem de bu süreçte çok aktif oldu. Çiğdem bizi duyuyor musun? Duyuyorum Ayşegül. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler. Nerede yakaladık seni? Van'ın içinde ee, misin? Van Gölü'nün kıyısında Van Merkez'den Erçiş'e doğru gidiyoruz. Gidiyorsunuz. Peki. Umarım hattımız kesilmez. Ee, hazır bağlanmışken e, bize biraz anlatır mısın ilk izlenimlerini? Ee, henüz Erciş'i görmedim. Sabah Muş'tan Van'a geldim. Ee, Van merkezde çok fazla bir şey yok. Ee, yani yıkık binalar var ama durum Erciş'teki görüntüden gördüğümüz kadar ağır değil ama şöyle bir problem var. Anlaşılan o ki binalarda ağır hatarlar var. Dolayısıyla Vanlılar evlerine girmek istemiyorlar. Evlerden herhangi bir kontrol edilmesi yapılması için çok da anlaşılır. Van koordinasyon merkezinde biraz vakit geçirdik. belediye ve vekiller oradaydı. Altyazı Huluk vardı. Ferbi Ustağ'ın var. Mevla zaten oradaydı. Sırrı Sakık oradaydı. Nazmi Gür oradaydı. E, ve e, köyleri dolaşıyorlardı. Aslında tam böyle bir arasalarına denk geldik. E, herkesin canı çok sıkkın. Herkes elinden ne geliyorsa yapıyor. Ama da hiçbir kaps olduğunu söylemek durumundayım. yani Hem belediyenin organizasyonunda hem de valiliğin valilikle belediye arasında ...bir iletişim eksikliği var. Bari Korsat'ın kriz ürününe çok dahil etmek istemedi. Ama şu anda geldiğimiz notada anladığım kadarıyla çözüler, çözülür vaziyette. Bu biraz sevindirici ama burada neye lazım derseniz... ...herkes sadece tek bir şey söylüyor. Burada çadır lazım, oyuncu lazım. Başka hiçbir şey değil. Barınak şu lazım. Barınak lazım çünkü zaten aslında gönderilen çadırlar da Türkiye'deki çadırların çoğunun yazısı olmasından doğru en fazla 15 gün kullanabilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında buraya prefabrik ev lazım. Tabii. Sayılar çok yüksek. Ee, ben bugün onu da aktarmaya gayret ettim. Ee, sayı söyleyince insan biraz daha gözünde canlanıyor diye düşünüyorum. 50 bin çadırdan bahsediyor. ya yani sadece van merkez için. Aslında ee, bu ve... neredeyse imkansız bir şey değil mi? Aynen. Aynen. 50 bin çadır çok temin yüksek. edip iletebilmek. Hani ne yapılabilirse yapılıp çadır alınması gerekiyor. Üç yeri söylemek istiyorum. Bunlardan tanesi Van Belediyesi'nin hesaplı numaraları. Bir tanesi e, Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği. Bir tanesi Van kadın Derneği. Biraz önce Ozan'la konuştunuz. Evet. E, bütün bunların iletişim adreslerine bizim pazar akşamından beri sürdürdüğümüz yansıyız. www.satakom adresinden ulaşabilirsiniz. Hem hesap, hem hesap numaralarına, hem de ihtiyaç listelerine. Evet. Hem de ihtiyaç listelerine ama hani çok acil gereken şey temelde çadır. Ee, aslında yurt dışına biraz daha ayaklandırmak gerekti, gerekiyor diye düşünüyoruz. Çünkü İstanbul'da genelde bu haberler aslında tükkanlardan gidip satın alınabilecek çadır onun neredeyse bitmekte olduğu için. Evet, özellikle yani, kışlık işte, çadırlar. Artık, evet, artık yurt dışına doğru bir yönelmek oraları biraz zorlamak gerekiyor sanırım. Ee, şey diyoruz. çekiliyoruz. Orada karşılaşacağımız manzara. Sanırımca manzara karşılaştığımızdan başka bir şey olacak. Evet, çok kolay gelsin Olay, size Çiğdem. Kolay gelsin ee, Çiğdem. Önümüzdeki hafta... Didem de bu arada burada. <gülüyor> Onun sesini de duydum Merhaba şimdi. <gülüyor> Merhaba Çiğdemciğim. Ee, sana ve oradaki herkese sevgilerimizi yolluyoruz. Haftaya gelmiş olursan belki birlikte bir program yaparız ve daha evet. değer, detaylı değerlendiririz. Umarım ee, orada gördüklerini. Çok kolay burada gelsin. Ee, burada kalifiye, profesyonel, daha önce deprem bölgelerinde çalışmış insan ihtiyacı var. Ben daha önce bir şey yapmadım de evet ihtiyaç var ama buraya profesyonel, 9 bin 90. insan. Açıkçası böyle insan olduğunu biliyorum. Çok lokasyona ihtiyaç olacak. En az 6'yı dair bir süreçten söz ediyoruz. O yüzden insanlar keşke böyle bayramın sonrasında biraz organize edip 3 gün, 5 gün, 10 gün buraya gelecek şekilde kendilerini ayarlasalar. Tamam. Evet. tamam. Harika. Çok çok teşekkürler. Ee, koordinasyon için insana e, ihtiyaç olduğunu söyledi. Bir ara kesildi sesin Çiğdemciğim. O yüzden tekrar ettim. İkinizi de öpüyoruz. Biz de seni çok öpüyoruz. Çok sevgiler. Teşekkürler. Evet. Şimdi Çiğdem'in de bahsettiği Yalnız Değilsin Van diye bir çok önemli bir blog var değil mi? Evet, yalnızdeğilsinvan.wordpress.com diye bir blog ıı, adresi bu. Burada ıı, yardım için ulaşım, koordinasyon, ihtiyaç listeleri, ıı, hatta gönüllü gitmek isteyenler için mini bir rehber, ıı, toplanma noktaları hepsine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Twitter'dan da ıı, Van Dayanışma... ...adıyla takip edebiliyorsunuz. Bu böyle gönüllü birkaç insanın... ...bir araya geldiği, herkesin... ...bir şekilde destek attığı... ...ve çığ gibi... ...büyüyen bir şey oldu. Böyle... Bu yani kurulan blok bence kendi başına çok önemli bir evet. e, katkı ve depremden sadece birkaç saat sonra kuruldu. Amerika, Fransa, Barcelona, İstanbul gibi değil mi? <gülüyor> Dünyanın birçok birçok yerden, e, bir yerden insan e, internet başında ne yapacağını bilemeyince hani en azından böyle bir e, katkı sunmak için bir araya geldi. E, derleyip toplayıp iletişime geçip hani doğruluğunu kontrol etmeye çalışarak yürüyor. Böyle en e güvenilir, en etkili. ...site oldu bu arada. Olmaya çalışıyor... Yani, evet diyelim. Ama yani evet... ...bu konudaki bütün sorularınız için biz de onu... ...kullanıyoruz. Hmm. Yalnız değilsin van... ...wordpress.com'u kullanabilirsiniz. Son birkaç... ...duyurumuz var kapatmadan. Ee, birkaç duyuru var. Bir tanesi... ...pazar günü Van için Rak diye... ...bir etkinlik... E, ...düzenleniyor. E, Ma Maçka... ...küçük çiftlik parkta. Sabah onda... ...kapıları açılıyor. E, ve birçok etkinlik olacak. Benim bildiğim kırka e, yakın... ...sanatçı orada olacak... E, müzisyen olarak ayrıca fotoğrafçılar ayrıca birçok insan orada olacak ve bütün gelire Kızılay'a bağışlanacak. Bunun dışında bu akşam Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nde Van'daki depremzedeler için yardım konseri var. Saat 20.30'da. Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi'nde olacak. Ayrıca İKSV'nin düzenlediği 12. İstanbul Bienalinin 30 Ekim Pazar günkü bilet geliri tamamen Van'daki depremzedelere destek olmak için Kızılay'a bağışlanıyor. Ee, kardeş türkülerin Arta Tunç Boyacıyan ve Ara Dink vereceği 13 Kasım'daki konserinde gelirleri Van'a destek için başlanacak. Ee, bir de Kaşmermek'te bir doğaçlama tiyatro ekibinin e, bu akşam Old, Old City Clubta Klaapt'ta e, 20 de Van için oynayacaklar oyunlarını. Böyle birkaç etkinlik ilk önüme gelenleri e, basıp getirdim ama hepsini yalnız aldık. Oradan ulaşabilirsiniz. Oradan devamına. ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Senin de eline sağlık bu arada. Ben Ayşegül. Bugün Didem'le birlikte e, ve Feryal'le birlikte e, bu programı yapmaya çalıştık. E, Diyarbakır'dan Van'dan arkadaşlarımıza bağlandık. Önümüzdeki haftada e, bu yayını sürdürmek istiyoruz. Depremin ve daha sonraki yardımlaşma sürecinin kadınlık hallerine, e, feminist hallerine bakmaya devam edeceğiz. E, bu büyük felaketle uğraşan herkese kolaylıklar ve sabır e, ve güç diliyoruz. Bir yandan da Nebatin de vurguladığı gibi çığ gibi büyüyen bir destek var. Bu da hepimizin içini ısıtıyor galiba. Fakat Van'dakiler henüz ısınamıyorlar, barınamıyorlar. Çok acil bir ihtiyaç var. Elinizden herhangi bir şey geliyorsa lütfen şimdi harekete geçin. Ne yapabilirim diye merak ediyorsanız yalnız Wordpress.com size tonlarca... Fikir ve ilham verecektir yapabilecekleriniz konusunda. Hepimizin atacağı her adımın şu anda e, çok önemli geri dönüşleri olacak. E, hepsi bir fark yaratacak. Hepimizin yapabileceği bir şey var. Herkese çok kolay gelsin. Ee, görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle... Kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem ve Özden.